Şimdi de Bakara suresinin son sayfasını açıyoruz. Âmener rasûlü bimâ unzile ileyhimirrabbihi vel mü'minûn diye okuduğumuz yer genelde yatsı namazlarından sonra okuduğumuz bir mihrabiye bu. Sık sık okuduğumuz için hemen hemen pek çoğumuzun neredeyse ezberindedir. Ama okuyucularımızda ben pek çok yanlışlıklar görüyorum. Diğer yerlerde yaptığınız gibi özellikle burayı okurken daha dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ilk ayeti okuyorum. Ağzıb Allah’ın Şeytanı Rjim. Bismillahi R-Rahman والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله ve kanu semi'na ve ata'na gufranek rabbana ve ileykel maseer. Şimdi açıklamalarıma kulak verin. Adını amener rasulü diye bahsederiz. Bu Türkçe olarak söylediğimiz bir kelime. Ancak Kur'an okurken Âmener Rasûlü demeyelim. Âmener Rasûlü. Âmener Rasûlü diye okunur. Burada dört elit miktarı okunacak kelimeler var. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de o kelimelerin üzerinde uzatma işaretlerini görüyorsunuz. Ama yine de ihmal etmeyelim. ve VEMELÂİKETİHİ kelimeleri. Ün zilede de ihfâ günnesi var. Mir rabbihi de şeddeli okunuş var. Mir rabbihi. Vel mü'minûn kelimesi üzerinde küçük tığ harfini görüyorsunuz. Orada duracağız. Durak işareti. Bir nefes alalım. Küllün âmene kelimesini okurken küllün âmene demeyelim. Küllün âmene şeklinde ayırt edelim orayı. Küllün âmene billahi demeyelim billahi billahi şeklinde okuyalım yine ve melâiketihi ve melâiketihi şeklinde okuyanları görüyorum bunu da ve melâiketihi lam harfi Allah lafzı dışında onun da özel okunuşları var o esireli olduğu zamanlar bile biliyorsunuz biraz önce gördüğümüz gibi billahi ince okunur Sadece vallahu Nasrullahi şeklinde olduğu zamanlarda yani üstünden ötreden sonra geldiği zamanlarda Allah kelimesi kalın okunur. Bunun dışındaki lamlar hep ince sesli olarak telaffuz edilir. Ona lütfen dikkat edelim. Buna göre ve meleikatihi şeklinde okuyalım. Ve kutubihi ve rusulihi. Bunu da kutubihi kutubihi ve rusulihi kalın sesli olarak telaffuz ettiklerine rastlıyorum bazı arkadaşlarımızın diyeceksiniz ki Arapçada ü sesi yok kabul ediyorum ancak kalın seslilerle ince sesliler ayır edilmesi kaydı şartıyla ü sesi yok demek lazım çünkü biliyorsunuz sat harfi var sin harfi var hepten ü yok demeye kalkarsanız ve rusulih dediğiniz zaman sat mı okudunuz sin mi okudunuz ayırt etmek güçtür. Bunun için sin harfini sat harfine nazaran birazcık daha ton itibariyle inceltirseniz daha güzel olur. Ve, rusu, ve, rusu, ve rusulih şeklinde. Buna dikkat edelim. La nüferriku kelimesi لَا نُفَرِّقُ diye kalın olmasın da çünkü kendi hareketi esir olduğundan mutlak ince okunması lazım. لَا نُفَرِّ Ferri şeklinde telaffuz edelim. mi <gülüyor> şeddeli günne var. Buna al günne diyorduk biliyorsunuz. اَحَدِمِّ <gülüyor> مِرْرُسُلِ <gülüyor> de ise yine Nun ra'ya katılıp şeddeli okunuyor, gunnesiz olarak. Bu da idgam bilâ gunne ideyi. Mir rusuli semi'ne ve etane kelimelerinde dikkat ederseniz sakin ayın harfleri var. Bunları gerçi Türkçemizde ayını telaffuz etmek gerçekten zor ama gayret edersek olmayacak diye bir şey yok semi'nâ ve e şeklinde demeyelim birazcık ayının sesini akıtmaya çalışalım semi'nâ ve e şeklinde guf râneke derken gâyın gâyın harfi var dikkat ederseniz yumuşak g Türkçedekine benzer yalın, yalnız kalın sesli guf râneke rabbenâ ve ileykel mesîr derken mim harfi ince sat harfi kalın Masir demeyelim. Masir masir şeklinde okuyalım. Şimdi ayeti tekrar okuyorum. Lütfen iyi dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Amane'r rasul bima unzila ileyhi mir والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله Vallar, semğna ve aqğna, gürfranak rabbana ve ilayik el Şimdi bundan sonraki ayeti durak durak işaret ederek okuyacağım. Önce birinci durak. La yukellifullah nefsan illa vusaha Şeddeli lam var. La yukellifu bir de Allah kelimesinde. Daha önce de belirttiğimi tahmin ediyorum. Şeddeli lamlarda bazı arkadaşlarımız fazla tutuyorlar. Sanki şeddelinun şeddeli mim gibi üzerinde fazla eğleniyorlar. Buna gerek yok. Şedde miktarı tutalım yeter. La yükellifullahu şeklinde yapmayalım. La yükellifullahu şeklinde olsun kafi. Nefsen illa, nefsen illa şeklinde olmasın. İyi ayırt edelim. Nefsen illa üs'aha şeklinde. Tekrar okuyorum. La yukallifu Allahu nefsen illa vusaha Bundan sonraki durak yeri Lehâ mâ ve ve aleyhâ maktesebet Dikkat ettiyseniz sakin T harfleri var. Bir de sakin Kef harfi var özellikle bu ikisini nerede sakin olarak gelirse biraz sertçe telaffuz edersek yani iyi belirtirsek çok güzel olur. Bir daha okuyorum. Lahā ve alayhā maktasabat. Devam ediyorum. Rabbana la taaqidna innesina ev axtağna. Bakın burada dört elif miktarı uzatacağımız yerler var. La taaqidna in derken, innesina ev diye okurken. Ayrıca hı harfi hırıltılı olsun. İn nesine derken, sakin nun'dan sonra nun gelmiş, yine gunne yapıyoruz. Ek ne derken, hem hı harfi hırıltılı olarak telaffuz edilsin, hem de ta ta derken hemze iyi belirtilsin. Burayı bir daha okuyorum. Rabbena la tuahizna in nesina aw Devam ediyorum. Rabbena la tahmil aleyna isran kemâ hameltehû alal min kab'lina Şimdi dikkat edin buraya. ve la tahmil kelimesi Türkçe'de tahmil şeklinde telaffuz edilmeye çok müsait. Bunu yapmamaya çalışalım. T ince seslidir. Tahmil, tahmil şeklinde telaffuz edelim. Aleyna isran derken dört elif miktarı uzatılacak yer var. Onu belirtelim. İsran keme burada ihfa gunlesi var. Min kabiline burada da ihfa gunlesi var. Dikkat edelim. Şimdi burası biraz. Bazı kardeşlerimize göre bir nefeste okunamayacak kadar biraz uzunca bir yer. İsterseniz bölerek bir okuyabiliriz. Ona dikkat edelim bir okuyorum. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kama hamelte isran Kema hameltehû alel min ayeti bölerek okuduğumuz zaman burayı kemâ hameltehde durdum geriden alırken İsran'dan aldım bazı arkadaşlar kema hameltehü diye alıyorlar bence alınmasa daha iyi çünkü Arapçada harfi cerler diye bir bahis var. Pek mümkün mertebe geriden aldığımız zamanlarda harfi cerlerden almayız. Bu Arapça bilenlerin bileceği bir şey ama benim size tavsiyem İsran kelimesinden alarak okuyalım. Şimdi bir daha okuyayım burayı. Rabbena ve la tahmil aleyna Kema hamelte, ısrar kema hamelte, onu Tabi nefesi yetenler, hiç bölmeden bir nefeste okusalar çok daha güzel olur. Devam ediyorum bundan sonraki. Rabb ve la ma la burada sadece ve la tuhammilna derken bir şeddelimim var gunne ile okunacak ma la derken Mala taqate diye kalın sesli okumayalım. Sadece t harfi burada kalın sesli. Diğerleri ince sesli olarak uzatılsın. Mala bi şeklinde. Burayı bir daha okuyorum. Rabbena ve la tuhammilna malaqate lena bih Geri kalan kısmını teker teker okuyarak bitiriyorum. Ve anna, ve affir lana, ve arhamna, en temaulana, fen curna, al Kadar ettiyseniz, vafu anna, vafirlana, vahrhamna, kelimeleri üzerinde küçük harflerle yazılmış kıf dura dediğimiz bir durak işareti var. Buralarda genellikle hep dura dura okuruz. Cenab-ı Hakka bizi affet, bizi bağışla. Bize merhamet et diye dua ediyoruz. Onun için buraları okurken geçebilirsiniz de, durabilirsiniz de. Ama durarak okumak daha güzeldir. Yalnız bazı arkadaşlarımızın yaptığı gibi sakın <gülüyor> diye çok uzatmayın. Dikkat ederseniz fazla uzatma işaretleri yok dört elif miktarı uzatılmayacak buna dikkat edelim sadece durmadan verhamne kelimesinden en mevlânâya geçiş yapacak olursanız o zaman sadece verhamneyi dört elif miktarı uzatabilirsiniz ama durduğunuz zaman yine bir elif miktarı okuyalım bakın bir hepsini geçerek bir okuyayım bir dikkat edin وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا al عَلَى الْقَوْمِ kafirin Bir de en tek kelimesinde ihfagün nesi var ona dikkat ettiniz. Mevlana kelimesini Mevlana şeklinde okumayalım. Belki Türkçe'de Mevlana diyebiliriz ama burada okurken Mevlana şeklinde telaffuz edelim. Fen surna kelimesine ihfa gunnesi var. Bunlara dikkat ederek okuyalım. Şimdi ikinci ayeti yani la yukellifullahü nefsen illa vusaha kısmından başlayarak sonuna kadar bir okuyayım. بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت